أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك Rabbi أن يحضره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناسي ملك الناسي إله الناس من شر الوسوى سلح Anlazı yaş ve şu fi sızdırlı nasi min al cenneti ve nasi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah zama aiketehu yululun al nabi. Ya eyüha lizin amanu, çallu aleyhi besselmo terslima. Sıdak Allahü Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala Şefii Zülubina Muhammed Sallu ala Tabibi Ulubina Muhammed Ol menba'i bağı belagat Ol mahzeni fazlı saadet All andelibi gülzarı fesahat Muhammed Mustafa Rasulat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. al rahim beyiye k纳斯 دعين اهتن الشراط المستقيم شراط الذين ان امت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الطالين آمين يا معي صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا ورسول الكريم ونحن على ما قال خالقنا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 hususi ile okuduğu şu sure-i buyuruyorlar ki Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke nâbüdü ve İyyâke nesta'in İlâ ahire sure Sadakallahü lazım Çok aziz ve muhterem mü'minler bugünkü konuşmamda sizlere Fatiha-i Şerife suresini izaha çalışacağım. Biliyorsunuz Fatiha-i Şerife hepimizin aşağı yukarı bildiği ezberlediği ve namazda okuduğu bir suredir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de ilk suredir. İlk suredir. Ve kendisine çeşitli isimler verilmiştir. Ümmül kitap denir, yani bütün kitabın aslı demektir. Fatiha-i fatiha, fatiha kitap denir, kitabın anahtarı mesabesinde, anahtar demektir. Aynı zamanda Seb'ül mesani denir. Yani yedi ayet, yedi ayet devamlı tekrar edilen demektir. Yedi ayettir ve devamlı tekrar edilip durmaktadır. Onun için namazda, namazda her surede Fatiha-i Şerife tekrar edildiği için Seb'ül Mesani denilmiştir. Daha başka bir sebep daha vardır ki, Fatiha-i Şerife hem Mekke-i Mükerreme'de hem de Medine-i Münevvere'de iki defa inzal edildiği için böyle denilmiştir. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bu sure indirildiği zaman çok sevinmişler. Çünkü onun sevinmesinde bir sır vardır. O da şudur. Kur'an-ı Kerim'de azaba cehenneme delalet eden harfler vardır. Harfler vardır. İnşallah konuşmamın ilerisinde onlardan bahsedeceğim. Bu harfler azaba delalet eden ayetlerdir. Fatiha-yı Şerife'de de bu harfler yoktur. Azaba delalet eden, onu ifade eden harfler yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sure indirildiği ve o harflerin olmadığını görünce, bundan çok sevinmesinin sebebi Fatiha-i Şerife'yi samimi ve ihlasla okuyup namazda tekrar eden adamın o harflerin ifade ettiği cehennemden korunacağına bir müjde almış ve müjde hissetmiştir. Onun için sevinmiştir Fahri Kainat. Evet, Fatiha-i Şerife'nin böyle sırları vardır. Ayrıca Fatiha-i Şerife'de Ehl-i Sünnet vel Cemaat inanç ve itikadını ifade eden bir hususiyet de vardır. ehl Sünnet vel Cemaat inancı bizim için çok mühimdir. Bizim için çok mühimdir. Neden çok mühimdir? Muhterem müminler, dinin maksadı nedir bir defa? Mensup olduğumuz dinin maksadı nedir? dinin maksadı şudur din hazreti Allah tarafından vaz edilip ortaya konulmuş dünyada akıl sahiplerini akıl sahiplerini kendi arzuları ve istekleriyle hayra, huzura saadete sevk eden ahirette de cennet ve cemali ilahiyeye mazhar olmalarını temin eden yoldur. Din budur. Demek ki hem dünya saadetini temin edecek hem ahiret saadetini temin edecek. İlahi bir vazih Cenab-ı Hakk'ın vazettiği bir husustur. Onun için din mevzuunda insanların tespit edici İnsanların ona şekil verici bir fonksiyonu, tesiri yoktur. İnsanların yapabileceği sadece Hazreti Allah'ın vazettiği dini anlamaya çalışmalarıdır. Onu anlamaya çalışmalarıdır. Yoksa dine şekil verme şöyle yapalım veya böyle yapalım diye dinde dine müdahale etme hakkı insanlarda yoktur ve olmamalıdır bugün yeryüzünde müdahale edilmeyen başka insanlar tarafından şöyle değiştirsek veya böyle yapsak diye kendisi üzerinde değişiklik yapılmayan yegane bir din vardır o da İslam'dır o da İslam'dır İslam'ın dışında din olarak kabul edilmiş olanlar tahrife uğramış ve insanlar bunlar üzerinde diledikleri gibi arzu ettikleri tasarrufu yapmışlardır. Mesela dini ve dini tarihle az çok alakadar olanlar şunu bilirler ki Hristiyanlık alemindeki konsil denilen papazların toplanıp ...dini ele alıp nasıl olsun diye karar verdikleri toplantılara konsil denir. Bunun birincisi İznik'te yapılmıştır. İznik'te yapılmıştır. İkincisi 1962 senelerinde Vatikan'da yapılmıştır. Bunlar bir araya gelmişler, papazlar vesaireler toplanıp din nasıl olsun, ne yapalım bugüne kadar ki tatbikatta gördüğümüz eksik veya noksanlar nedir? Bunları nasıl düzeltelim diye toplanıp din üzerinde karar vermişlerdir. Yani demek oluyor ki daha evvelce şöyle veya böyle şekilde bir hükme bağlanmış olan dini hüküm bu toplantılardan sonra değiştirilmiştir. Onun içindir ki o dinlerin yani diğer din olarak kabul edilen din namı altındaki benimsenmiş bir takım inanışların ilahi hüviyeti kalmamıştır. İlahi hüviyet sadece İslam'dadır. İslam'dadır. Onun için ehli sünnet vel cemaat itigat ve inancı bu bakımdan bütün bu hakikatleri bilmesi şart olan, zaruri olan bir husustur. Çünkü ehlü sünnet vel cemaat itigadı sahih olmadan, sahih bir itikat olmadan amelin bir faydası yoktur. Nasıl ki ihlas olmadan amelin faydası olmadığı gibi. İnsanın dünyada ve ahirette kurtuluşa ermesi neye bağlıdır? Bir Müslümanı, bir inanan bir insanın. Bir, inancının doğru olması lazımdır. Sahih olması lazımdır. Peki inancının doğruluğunu neye göre tayin edeceksiniz? Nasıl inan şey yapacaksınız? Doğru olan nedir? Ha. Cenab-ı Hakk'ın neye nasıl inanmamızı istediyse onu öğrenip o şekilde inanmaktır. İtikadın ve inancın doğruluğu budur. Eskiden şeylerde Efendim mekteplerde, medreselerde bu hususlar öğretilir tamamen. İtikat nedir? Amel nedir? Nasıl olmalıdır? Amelin makbul ve muteber olması için neye ihtiyaç var? Bütün bunlar öğretilirdi. Öğretilirdi. Ve bu öğrenim bittikten sonra da bunun yanında çocuklar bir de fen bilgileri, dünyevi bir bilgi öğrenin ve böylece mektepten ve medreseden mezun olurlardı. Mezun oldukları zaman onların itikadı, ameli, ahlakı ve dürüstlüğünü ifade eden bir belge verilir. O belgeye de icazet denirdi. Bakınız icazet bu demektir. Yani icazet ne yapıyor adamın? İlmini ifade ediyor. Ahlakını ifade ediyor. İtigat düzgünlüğünü ifade ediyor. Onun için buna icazet deniyor. O devir geçti. Ondan sonra okullar başladı. Okullarda ilim öğretiliyor. Bir takım efendim fendir, edebiyattır vesairedir öğretiliyor. Ama bunun yanında, bakınız, itigada ait ancak dini hüviyetli bir mektep olursa, hepsinde değil, keza amele ait, Bilgiler fevkalade az ve kıttır. Onun içindir ki ondan sonra okuldan mezun olan çocuğun aldığı diploma sadece onun ilmi seviyesini ifade ediyor. İlmi durumunu, ahlaki ve edebi durumunu, ameli vaziyetini ifade etmiyor. Ediyor mu? Yani bir insana Okuldan diploma verdiniz veya üniversitenin herhangi bir şubesinden, olur ya hukuktan, iktisattan, edebiyattan adamın eline bir diploma verdiniz veyahut da tıptan, öyle mi? Verdiğiniz diploma neyi ifade ediyor? Bu kimse tıpta doktor olmak için okutulması icap eden ilimleri okumuştur. Ama bunun itikadı doğrudur, ameli yerindedir ahlakı da mükemmeldir diye bunu ifade ediyor mu? Etmiyor. İşte icazetle diplomanın arasındaki de fark budur. Evet. Birisi hem ilmi ifade eder hem itigadını, amelini ifade eder. Diğeri sadece o tahsilini yaptığı ilmin il bilgi seviyesini ifade eder. Aradaki fark da budur. Şimdi Kurtulmak için insanın saadete ermesi için sadece bir ilim dalında bir yere gelmesi kafi değildir. Ne olacak? İtikadı sahih olacak. Ameli tam olacak. Efendim bilinmesi icab edenleri bilecek ve böylece bu kimse. O bildiklerinin icabına göre de amel ettiği zaman dünyada saadet, ahirette selamete ermiş olacak. İşte bugün Fatiha-i Şerife'yi ele alıp bunun manasını madem ki namazların her rekatında okuyoruz, manası nedir, ne diyoruz Cenab-ı Hakk'a karşı? Bir de burada bizim itikadımız, amelimizle alakalı öğrenmemiz icab eden hususlar nelerdir? yanlış yapmamamız batıl şeylere hakmış gibi inanmamamız bakımından bu sureyi celilenin manasını öğrenmemize lüzum vardır ihtiyaç vardır. Onun için de bugün sizlere ben Fatiha-i Şerifeyi izah etme ihtiyacını duydum. Bugünkü konuşmama mevzu olarak bu sureyi onun için seçtim. Şimdi bakalım. Fatiha-i Şerifede ne yapıyoruz? Ne diyoruz Cenabı Hakk'a karşı? <gülüyor> Evvela Bismillahirrahmanirrahim diyoruz Besmele-i Şerife Fatiha-i Şerife'den bir ayet sayılmış Onun için Bakınız diğer surelerde Besmele O surelerin bir ayeti sayılmadığı halde Burada bir diye rakam korulmuş. Onun için Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber Yedi ayeti celil e olmuştur 7 ayet celle. Besmele'den evvel euzu vardır. İstiaze diyoruz ona. Onun için ne diyoruz? Euzu billahi mineş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz. İstiaze nedir? Her türlü dahili ve harici insana zarar verecek şeylerden Hazreti Allah'a sığınmaktır sönmektir. Yani evvela kötülükler düşünülüyor, zarar verebilecekler dikkate alınıyor. Onlardan korunmak için Hazreti Allah'a sığınmayı ifade edene istiaz ediyoruz. Aynı zamanda ondan sonra ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim diye Rahman ve Rahim olan Hazreti Allah'ın mübarek adı ile başlıyoruz. Demek ki önce istiaze, kötülüklerden arınma, sonra rahmet. Maneviyat da böyle değil midir? İnsanın kalbine ilahi nurun tecelli etmesi için evvela kalbin kalbin kötülüklerden temizlenmesi lazım. Ondan sonra nur tecelli eder. Tasavvufta buna tabir olarak tahliye, gablet tahliye denir. Yani et-tahliyetü gablet tahliye. Birincisi hı'dır. Boşaltmak manasınadır. Boşaltmak manasına. İkincisi ha ile tahliyedir. Süslemek manasınadır. Tasavvufta bir insanın kalbini Hazreti Allah'ın nuru ile süslemesi nurun tecelli edip feyzin kalbe gelmesi için kalbin önce kötülüklerden boşalması lazımdır. Yani kalbin bir nevi istiaze etmesi lazım, eûzü çekmesi lazım. Besmele'yi okuması için eûzüye ihtiyaç vardır. Kalpe de Allah'ın nurunun tecelliyatı ancak evvela oradan kini, nifakı, efendim, hasedi, her türlü kalbe arız olabilecek kötülükleri oradan çıkarmak lazım ki ondan sonra nur tecelli etsin. Yoksa nur tecelli etmez. Nurun tecelliyatı buna bağlıdır. Kalbe nur tecelli ettiği zaman Cenab-ı Hak o kimseyi hakim yapar. Yani hikmetli sözler söyletir ona. Kalbe nurun tecelliyatının alameti alameti o kimsenin dilinin hikmetli konuşmasına, konuşmasıyla anlaşılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbe iman nuru tecelli ettiği zaman kalp incelir buyuruyor. İncelir. Kalp inceldiği zaman da ne olur? Cenab-ı Hakk'ın emirleri duyulduğu zaman ona karşı büyük bir iştiyak ve arzu. Hatta kalbe iman nuru tecelli edip kalp inceldiği zaman o kimsenin namaz kılması bile farklıdır. Namazdan zevk almaya başlar. Namazı bir külfet olarak görmez, görmez. Ve imamı Gazali hazretlerine demişler ki, peki bu kalbe ilahi nurum tecelli etmesine alamet nedir? Hazreti Rasulullah'ın bir şehirden hadisi şerifinden buna karşı cevap olarak şöyle demiş: Bir insanın kalbinde dünya sevgisi azalıp Ahiret muhabbeti başladığı zaman bilin ki nuru ilahi tecelli etmişler diyor. Nuru ilahi kalbe tecelli edince ahiret arzusu hissedilmeye, dünyaya karşı meyli azalmaya başlar. Ondan sonra, ondan sonra aynı adam dünyada yaşadığı halde ahirete hazırlanmaya başlar. Bu kalpte iman nuru'nun tecelliyatının alametidir. Herkes kendi durumuna baksın, kendi vaziyetini görerek bir kanaat sahibi olsun. Kalbine bakıp ne haldeyim ne durumdayım desin. Öyle mi? İşte Fatiha-i Şerife'nin başlangıcında bu var. Evvela istiaze, Cenab-ı Hakk'a sığınma, sonra ne var? Rahman ve Rahim olan Hazreti Allah'ın adıyla başlıyorum deme vardır fatiha Şerife. Ondan sonra şöyle diyoruz Cenab-ı Hakk'a. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her türlü hamd, her türlü sena, alemlerin Rabbisi olan Hazreti Allah'a aittir. Böyle diyoruz. Dinin gayesi nedir? Bakın dinin gayesi biraz önce insanları saadete erdirdiği gibi o saadete erdirirken insanlara öğrettiği şey birinci şey üluhiyet inancıdır. İlah inancıdır. İlah. Hazreti Allah'ı öğretmektir. Onun için Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hazreti Allah'ı öğretiyor insana. Nedir Allah? Her türlü hamdü sena kendisine mahsus olan Allah'dır, Hazreti Allah'tır. Bazıları, bazıları Allah lafzının karşısına Türkçede, Türkçede tercüme yaparken tanrı derler. Tanrı Allah'ın karşılığı değildir. Tanrı ilah kelimesinin karşılığıdır. Hazreti Allah'ın karşılığı başka kelime olamaz. Onun için Hazreti Allah'ı ifade etmek isteyen Allah diyecektir öyle mi muhterem dinler. Hazreti Allah'ı ifade edebilmek ancak Allah ismiyledir. Tanrı kelimesi Allah'ın ve Allah lafzının karşılığı değil. Sadece ilah kelimesinin karşılığıdır o. Onun için, onun için bu incelikleri bilip Hazreti Allah'ın ismi mübarekini yani mübarek ismi şerifini başka şekillerde ifadeye kalkışmamak lazım. Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun ismi şerifi öyle bir isimdir ki, bakınız Allah ismi, o kelimeyi, o ismi, mübarek ismi harf harf ayırsanız manayı bozamazsınız. Yine Hazreti Allah'ı ifade eder. Bakın yeryüzü başka bir kelime düşünebiliyor musunuz? Mesela Ahmet deyin veya da başka bir kelime Mehmet deyin, o kelimenin harflerini ayırın ondan, harfleri birer birer uzaklaştırın, mana bozulmaya başlar, mana bozulur. Fakat tek bozulmayan, manası bozulmayan, harf harf ayırsanız da aynı manayı ifade eden bir tek lafız vardır, o da Allah lafzı celalidir. Bakınız, Allah lafzında elif vardır, ondan sonra lem vardır iki tane, he vardır. Elifi kaldırın bir kenara koyun Lillah kalsın Lillah yine Hazreti Allah'a Delalet eder çünkü Kur'an-ı Kerim'de Lillahimülküs semavati Vel arz diye ayeti celle vardır Lillah yine Hazreti Allah'a delalet eder Birinci lemi kaldırın Sadece lehu kalsın Lehu o da Hazreti Allah'a delalet eder. Lehu mülkü semavati vel arz diye ayet-i celile vardır. Bakın yine Hazreti Allah'a delalet eder. O lemi de kaldırın sadece hu kalsın. Hu har zamiri kalsın. O da Hazreti Allah'a delalet eder. Kur'an-ı Kerim'de Huvallahu lazil la ilahi illahu diye ayet-i celile vardır. Hu yine Hazreti Allah'a delalet eder. Bakınız öyle bir mübarek isimdir ki harf harf ayırıyorsunuz yine ifade ettiği mana Hazreti Allah'tır. Bu ise, bu hususiyet başka hiçbir şeyde yoktur. Onun için Allah lafzı celali ismi azamdır. Evet ismi azamdır. E bazıları diyecekler ki ismi azamla yapılan dua kabul ediliyor. Halbuki biz Allah ismi şerifiyle dua ediyoruz da dualarımızın her istediğimizin verilmediğini görüyoruz. Nasıl oluyor? Her şeyin sıhhatinin bir aranan sebepleri olduğu gibi duanın kabul edilmesinin de aranan sebepleri vardır. Bunlardan birincisi de helal lokmadır vücuda haramın girmemiş olmasıdır evet dua göklerin anahtarıdır anahtarıdır icabet kapısının anahtarıdır ama o anahtarın dişleri helal lokmadır eğer helal lokma yoksa anahtarda diş yoktur diş olmadığı zaman kapı açılır mı helal lokma e bu devri şöyle bir düşünün öyle mi, muhterem ümürler Şöyle bir düşünün Onun için Bazı kitaplarda Şöyle bir şey nakledilir Bir beldede salih insanlar Yaşar Salih. Oraya bir idareci Geldiği zaman eğer o idareci Bozulur ve zulme Saparsa Zalimliğe başlarsa O salih kimseler toplanır Bir dua eder onun işini Hazreti Allah halleder bitirir Oraya gelen idareci bunu bildiği için ben bu adımlarla nasıl baş ederim der, Onla o salik kimseleri toplar, der ki sizden bir ricam var idarecimiz olarak herkes birer yumurta getirip şuraya koysun der. Getirip koyarlar. Bir müddet orada kaldıktan sonra der ki ben bir şey düşünmüştüm ama vazgeçtim herkes yumurtasını alsın gitsin der. Bu defa alıp giderler ama herkes getirdiği yumurtayı değil başkasınınkini alır gider. Tabii kimisi büyük, kimisi küçük. Böylece herkesin birbirine hakkı geçer, ondan sonra zalimlik yapar, dua ederler, duaları kabul edilmez. Çünkü hak geçti. Ve bu zatlar toplanır derler ki, gelin biz dualarımızın kabul edilmesi için toplan bir helallaşalım derler. Şimdi 20. asırda Müslümanların durumunu, Kazançlarını, kazançlarının ne durumda olduğunu düşününüz. Bizim duamızın kabul edilmesini bırakalım. Bu vaziyette bugün haram, helal, mefhumu pek çok insanın nazarında kaybolmuş tabirdir bir nevi. Öyle mi? Haram, helal, mefhumu kaybolmuştur. E böyle bir toplumun duasının kabul edilmesini bırakın. Başlarına taş yağmıyorsa Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele ediyor demektir. Öyle değil mi muhterem müminler? Bugün haram helal mefhumu kalmamıştır. Yani onun için Müslümanların kendilerine bir çeki düzen vermeleri yeniden birbirleriyle eskiden camilere cuma akşamları toplanıldığı zaman efendim istiğfar edilir, birbirleriyle insanlar helallaşır, nikah tazelenir ve böylece dua ederlerdi. Şimdi böyle dua eder hocamız da kalmadı öyle değil mi? Cuma akşamları böyle camilerde şey yapılırdı. Şimdi böyle birisi ortaya çıksa bu Osmanlı hocası diyecekler. O devirde bu tarzda insanlar helallaşıyor. Efendim birbirlerine hak ve hukuklarını helal etmek suretiyle bu haklar ortadan kalkıyor. Cenab-ı Hakk'a eller açıldığı zaman dualar kabul ediliyordu. İşte Fatiha-i Şerife'nin birinci ayeti celilesinden bunları anlıyoruz. Demek ki o Hazreti Allah Celle Celaluhu öyle bir Mevla, öyle bir Hazreti Allah'tır ki alemlerin Rabbisidir. Bütün alemin, yaratılan bütün varlıkların Rabbisi Hazreti Allah'tır. İnsü cin, alemi ulvi ve alemi süfli, Ne varsa hepsinin Rabbı Hazreti Allah'tır. Yaratan Mevla'dır. Öyle mi? Kendiliğinden hiçbir şey olmamıştır. Her şeyi yoktan var eden Hazreti Allah'tır. Ol demiş, oldurmuştur. İnancımız budur. Bakınız. Bugün bir takım insanların ilim namına Darwin'in nazariyesini ortaya sürüp çocuklara aslınız maymundur diye inandırmaya çalıştıkları bir devirde her şeyin halikinin Hazreti Allah olduğuna inanmak ehli sünnet ve cemaat inancıdır. Onun için itikadımızı düzeltmek için bu hakikatleri bilmemize ihtiyaç vardır. Bu söylenilenler ilim namına da olsa yalandır ve yanlıştır. Öyle mi muhteremimler? Yalandır ve yanlıştır. Bu yanlışlara böylece işaret ediyorum. Şimdi bizim inandığımız namazda, namazda kendisine hamd ettiğimiz alemlerin Rabbi ve yaratıcısı olan Hazreti Allah nedir? Errahman. Rahmandır Yani dünyada mümin olana inanana da inanmayana da nimetini esirgemeyen Hazreti Allah'tır Rızık verenler Bunu görüyoruz bakın İnanana da veriyor inanmayana da veriyor öyle değil mi? Herkese veriyor Ama Errahim Ahirette ise Rahim'dir Ahirette bu nimet verme işi sadece müminlere ait olacaktır. Onun için büyükler dualarında Ya Rahmanet Dünya ve Ya Rahimel Ahire diye bu işin sırrını bu cümlelerle ifade etmişlerdir. Ya Rahmanet Dünya, ey dünyada Rahman olan Rabbim ve Rahimel Ahire, ahirette de Rahim olan Allah'ım demektir. Ve mana şudur. Dünyada herkese ahirette Cenab-ı Hak müminle mümin olmayanı ayıracak. Ne buyuracak? Estaizu billah. Vemtazül yevme eyyuhel mücrimun. Ey mücrimler ayrılın diyecek Cenab-ı Hak ahirette. Haydi gücü yeten varsa Mevla ayrılın dediği zaman ayrılmaya bilsin insanlar. Öyle mi? Mevla Yüzü Celal ahirette Ayrılın. Ne ne felakettir. Ana, baba, çocuk, kardeş hepsi bir araya gelecek. Sevenler, sevilenler bir arada. Ama Cenab-ı Hak ve mtazu ayrılın dediği zaman e, melekler onları hepsini ayıracak. İkiz ben şunun yanında kalacağım deme imkanı yok. Yok. Yalnız şu vardır. Cennete girerken Cenab-ı Hakk'ın yarattığı melekler arşı ayakta tutan ve onu tesbih ve hamd ederek Cenab-ı Hakk'ı hamdü sena ile tavaf eden melekler yeryüzündeki müminlere dua ediyorlar. Arşı tutan meleklerle orayı tavaf eden melekler müminlere de dua ediyorlar. Diyorlar ki Ya Rabbi Mümin olanları affet. Öyle mi? Tevbe edenleri mağfiret et Allah'ım diyorlar. Ve dualarında devam ediyorlar. Ya Rabbi bu mümin olan ve affettiğin insanlar var ya, onları cennete koyarken, cennete koyarken, onların salih olan, bakın imanda onlarla beraber olan atalarını, ailelerini... Çocuklarını da beraber cennete koy Allah'ım diye dua ederler. Evet. Meleklerin müminler için duası bu. Ne diyor? Rabbim bunları affet. Bunlar tövbe ettikçe bunları affet. Bunları cennete koyarken salih olan atalarını, ana, baba hepsi dahil onları... Salih olan onlarla beraber imani imanı paylaşmış, beraber Müslüman yaşamış ailelerini, Müslüman olan çocuklarını da beraber yanlarına ver ya Rabbi derler. Bu duaya kim? Melekler böyle dua etmiş, hepimiz emin diyoruz öyle mi? Bizim için dua etmişler, onun için biz de emin diyoruz Rabbim. Kabul buyursun, hep bütün aba ve ecdadımızla beraber cennette bir arada olmayı Rabbim nasibi müyesser eylesin. Öyle ya. Ha. Demek ki Fatiha-i Şerife böyle. Dünyada Rahman, ahirette Rahim Hazreti Allah Celle Celaluhu. Aynı zamanda Cenab-ı Hak buraya kadar Hazreti Allah'ı şey yapıyor e, hususiyetleriyle ifade ediyor ama daha bitmedi. Maliki yevmit değil. Aynı zamanda o Hazreti Allah ahiretin de malikidir. Kıyam, dünyada malik ve halik olduğu gibi ahirette de maliktir. Dinin insanlara öğrettiği bir üluhiyet Hazreti Allah'ı öğretiyor. İki ahireti öğretiyor. Hepsi bu surede var. Hepsi bu surede bakınız baştan başladı hep Hazreti Allah'ı öğretip onun hususiyetlerini, vasıflarını anlatıyor الدين, hem ahiretin varlığını öğretiyor hem ahirete Cenab-ı Hakk'ın malik olduğunu, sahip olduğunu orada da Malik Hazreti Allah'tır demek ki ahiretin maliki kim? Hazreti Allah ahirette kimin sözü geçer? Hazreti Allah'ın başkalarının sözü geçer mi? Yok. Mevla izin vermezse bırak sözünün geçmesi. Konuşmaya bile muktedir olamaz. Öyle mi? Mevla izin vermeden ahirette kimsenin konuşma selahiyeti yoktur. Yoktur. Dünyada peki ahiretin Malik'i Hazreti Allah olduğuna göre bu dünyada bazılarının çıkıp da insanlara ya sen şunu yap günah eğer günahsa ahirette ben onun azabına katlanırım. Efendim ahirette hesabını ben veririm. Şunu yapalım diye insanları günaha teşvik eden arkadaşları var mı yok mu? Efendim? Var değil mi? Ama bu zavallılar ahirette hiçbir şeye malik değil. Ahirette her şeye malik olan Hazreti Allah'tır. Öyleyse ahirette sözü geçmeyeceklerin dediğine kulak vereceğimize ahirete de malik ve sözü geçen hakim Hazreti Allah'a kulak verelim. O ne buyuruyorsa onu yapalım. Öyle değil mi? Onu yapalım. Onun için diyoruz ki bakın buraya kadar düşünüyoruz, anlıyoruz, söylüyoruz. Bu anlayış ve idrakten sonra ''İyyâke na'budu ve iyyâke nesle'in'' diyoruz. Bu kadar anladıktan anlayıştan sonra ibadet etmeye sadece Hazreti Allah'ın layık olduğunu anlıyor insan. Bu ilmin neticesi ne yapıyor? ''İyyâke na'budu ancak sana ibadet ederim ve iyyâke nesle'in ancak senden yardım isterim Allah'ım'' diyor. Böyle yaparım diyor. Bu neyin neticesi? İlmin neticesi. Bakın önce Hazreti Allah'ı tanıdı. Onun Rahman olduğunu. Şöyle öne doğru biraz yaklaşın. Kapıda bakıyorum ayakta kalıp içeri nasıl gireceğim diye şey yapanları görüyorum. Evet. Muhterem müminler, Allah-u Zülcelal'a ibadeti ifade etme bakın neyin neticesi, ilmin neticesi. Evvela Hazreti Allah'ı tanıdı, ona hamd etmek icap ettiğini öğrendi. Onun Rahman ve Rahim olduğunu, alemlerin Rabbisi olduğunu öğrendikten sonra bu ilim, bu ilim bakın insanı nereye götürdü, bir noktaya geldi daha fazla dayanamadı kimsen bu ilmiyle, İyyâke na'büdü ve iyyâke nesle'in. Ancak sana kulluk yaparım Allah'ım. İlmim beni o noktaya getirdi ki Halık sensin, Halık sensin, Mabud sensin, abid de kulluk yapacak olan da benim dedi. Bunu anlattı. Onun için İyyâke na'büdü ve iyyâke nesle'in dedirdi insana. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Hazreti Allah'tan en iyi, en mükemmel şekilde korkan alimlerdir buyurdu Hazreti Allah. Alimlerdir. Onlar Hazreti Allah'ı bilir ve onun için de Allah'a karşı kulluğu en iyi anlayan alimlerdir. Böyle derler. Onun için Peygamberimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Zül cehennemden azat ettiği adamı görmek size zevk veriyor mu buyurdu Hazreti Allah'ın cehennemden azat ettiği, ettiği haydi seni affettim dediği insanı görmek ister misiniz dedi peygamberimiz yanındaki sahabeler evet ya Resulallah isteriz böyle adamı görmek bize haz verir deyince o zaman talebelere bakın buyurdu Fahri aynat. Kur'an talebelerine, ilim talebelerine bakın buyurdu. O ilim talebesi kalkıp kalkıp hocanın kapısına gittiği zaman Hazreti Allah onun her adımına adımına cennette bir şehir yapar ve ona tahsis eder buyurdu. Her adımına. Ve Hocanın kapısından geriye döndüğü zaman buyurdu Fahri Kainat. Yürüdüğü arz var ya, arzın üzerinde yürür. Üzerinde yürüdüğü arz, o kimsenin affı için Cenab-ı Hakk'a iltica eder. İltica eder. Ama hadis-i şerifin tamamında şöyle diyor. Şöyle diyor Peygamberimiz. İşte böyle olan bir insan, böyle olan insan... Dini ihya etmek maksadıyla ilme talip olan insandır diyor. Bakın ilme talip olmanın gayesi nedir? İslam'ı ihya etme. İslam'ı ne yapma? İhya etme. Bu maksatla ilme talip olan adamın mükafatı budur diyor. Bu maksatla olacak. İslam'ı ihya etme olacak. Şimdi... Bu işi öyle yozlaştırdılar ki bugünkü ilim adamıyız diyenler mektebin merdivenine ayak basarken ben buradan nasıl faziletli bir insan olarak mezun olacağım diye düşünmüyor. Mektebin merdivenine ayak basarken acaba buradan mezun olduğum zaman ne kadar para kazandıracak bir diplomaya sahip olacağım diye kazanacağı parayı düşünüyor öyle mi değil mi? İşte ilim de bu derece şeyinden, asıl mecrasından, hedefinden saptırıldığı için bugün ilim adamı dediğimiz insanlar bu tarife uymuyor. Tarife uymuyor. Neden uymuyor? E Cenab-ı Hak, Hazreti Allah'tan ancak en mükemmel şekilde korkan alimlerdir diyor. Bizde alim diye öyle adamlar var ki Hazreti Allah'tan korkmak şöyle dursun, belki hatta dini bakımdan şu ünvandadır dediğimiz adamlarından bile alnı secdeye varmayan var mı yok mu? Bunun, il, bunun alimliğinden ne olacak? Yani bunların ilim adamlığından ne olur ki? Kendine faydası olmayan bir ilmin ümmeti Muhammed'e ne faydası olacaktır? Onun için muhterem müminler bakınız ilim Önce Hazreti Allah'ın alemlerin Rabbisi olan Allah'a hamdi öğrendi, sonra Rahman ve Rahim olduğunu öğrendi insan, sonra Cenab-ı Hakk'ın Maliki Yevmiddin olduğunu öğrendi. Ondan sonra daha fazla dayanamayıp İyyâke nâbüdü ve İyyâke nesta'in. İşte ya Rabbi bu ilmin sonunda anladım ki ancak sana kulluk yaparım, ancak senden yardım isterim. Cenab-ı Hak'ta Ebu Hureyre Hazretleri tarikayla rivayet edilen kutsi bir ifadede peygamberimize şöyle buyurttu. ümmet Kullarıma, ümmetlerine söyle haber ver buyurdu. Fatiha'yı ben kulumla aramda taksim ettim buyurdu. Fatiha-i Şerife'yi kulumla aramda taksim ettim. İyyâke nâbüdü ve iyâke nestaîne gelinceye kadar kulum bana hamd etti. Kulum beni övdü. Kulum benim büyüklüğümü ikrar etti. Kulum benim saltanatımı anladı diyor. Ondan sonra da, ondan sonra da İyyake na'budu ve İyyake nestaîn deyince kulum bana kulluğunu arz etti. Bundan sonra benden ne isteyecekse istesin onun artık diyor. Öyle mi? O önce öğrendi, sonra kulluğunu ifade etti, şimdi istesin. Biz de istiyor. Diyoruz ki, اِحْدِنَصْرَاتَ <gülüyor> الْمُسْتَقِيمِ Bize dost doğru yolu hidayet et Allah. Öyle mi? İtikadımız düzgün olsun Allah'ım. Amellerimiz sahih olsun Allah'ım. Öyle mi? Yaptıklarımız dünya ve ahirette bir işe yarasın ya Rabbi diyoruz. Öyle mi? اِحْدِنَصْرَاتَ <gülüyor> الْمُسْتَقِيمِ Şimdi burada sadece böyle mücerret ve mutlak bir istekle kalmıyor, kalmıyor. İyilerden bir misal veriyoruz Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi hani nikahda dua ediyoruz da Cenab-ı Hakk'a bakın ne diyoruz biliyor musunuz? Ya Rabbi bu yapılan nikahı mübarek, bereketli kıl. Bu genç evlilerin arasında... Meveddet, muhabbet, sevgi meydana getir. Bunlar birbirini sevsinler diyoruz. Sonra da böylece kalmıyor diyoruz ki Ya Rabbi bunların arasındaki sevgi öyle olsun ki insanlığın ve beşeriyetin babası Hazreti Adem babamız ile Havva anamız arasında olan muhabbet gibi olsun Allah'ım diyoruz öyle mi? Kim emin demez buna? herkese emin der şimdi burada da Cenab-ı Hakk'a diyoruz ki Rabbim bize hidayetini sıratı müstakimi dost doğru yolu hidayet et ama o dost doğru yol öyle bir yol olsun ki sıratallezine en amte aleyhim senin kendilerine in'ab ettiğin ihsan ettiğin kendine dost olarak seçtiğin kulların yolu olsun Allah'ım diyoruz öyle mi? Sakın ya Rabbi, sakın gayril mağdubi aleyhim kendilerine gadab ettiğin, gadaplandığın kullar, gadabına uğrayanlar, lanetine uğrayanlar olmasın Allah'ım diyoruz. Müfessirlere bakıyorum. Burada gadaba uğrayanların ekserisinin Yahudiler olduğundan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde de efendim, Yahudilerin gadaba uğradıklarını, neden? Peygamberlerini öldürdükleri, peygamberi öldürmeye kalkıştıkları, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine isyan edip, Allah'ın ortaya koyduğu hakikatleri tahrif edip bozdukları için ben de bu yüzden onlara lanet ettim diyor Cenab-ı ilahi onların üzerinde. velet talib sapıklığa uğrayanların da yolunu istemeyiz ya Rabbi senin sevdiğin seni sevenlerin yolunu istiyoruz diyoruz Cenab-ı Hakk'a gadabına uğrayanları istemeyiz sapıklığa uğrayanları da istemeyiz sapıtanları öyle mi sapıtanlar kim yine müfessirlere bakıyorum sapıtanların da Hristiyanlar olduğundan bahsediyor öyle mi bu Hristiyanlar nasıl sapıtmışlar muhterem müminler Bakın nasıl sapıtmışlar. Açıyorum Maide suresinin son ayetlerini. Sapıttıklarını Hazreti Allah Celle Celaluhu bize şöyle haber veriyor. Şimdi Hristiyanları e, kah ilah dedikleri, kah Cenab-ı Hak ona hulul etti dedikleri, ruhul kudüs dedikleri kimdir? Hazreti İsa'dır öyle değil mi? Hazreti İsa kah Allah'ın oğludur diyorlar. Cenab-ı Hak ona nüfuz etti diyorlar. Hulul etti diyorlar. Nitekim nitekim Hristiyanlarda müsteşrik diye şarkiyat ilmini yani İslam ilimlerini okuyanlar vardır. Okuyanlar vardır. Mesela Fransa'da Fransa'da 1962'lerden vefat eden kendisi Hallacı mensur üzerinde doktora tezi yapmış olan bir müsteşrik vardır. Hallacı mensur üzerinde Hallacı mensuru dikkate alıp da Onu kendisine rehber kabul etmesinin sebebi şudur İnançları şu Hazreti Allah Hazreti Allah Hazreti İsa'ya hulul etmiştir Nüfuz etmiştir diyor Nüfuz etmiştir Yani bir nevi Hazreti İsa'ya Cenab-ı Hak nüfuz ettiği için O da Allah olmuştur diyor Ona hulul ettiği için Hallacı Mensur da biliyorsunuz enel hak dediği için ne yapıldı öldürüldü enel hak dediği için ben hakkım dedi ha işte Hallacı Mensur Allah kendisine hulul ettiğini anladığı kendisini ilah gördüğü için enel hak dedi bizim Hazreti İsa'ya benziyor diye bunun üzerinde araştırma yapıp ve Hristiyanlıkla Müslümanlığın beraber olduğunu ispat etmek için ortaya çıkmış ve burada Hallacı Mensur'u esas olarak almıştır. Ve ilave etmiştir kitabında aynen şunu der. Gerçi Muhammed bunu anlayamamıştır ama Hallacı Mensur bu sırrı anlamıştır der. Şimdi bakınız. Şimdi onlar böyle der. Hazreti İsa'ya Allah'ın hulul edip nüfuz ettiğini. Hulul demek Yani pamuğu suya şöyle dokundurduğun zaman pamuğun içerisine su nüfuz eder ya sereyan oraya hulul eder. Öyle ilah Hazreti Allah Hazreti İsa'ya diyor şey yapmıştır. Hulul etmiştir. O da ilahlaşmıştır diyorlar. Bu sapık bunu Cenab-ı Hak sapıklıktır diyor. Maide suresinin sonunda Yarın Hazreti Allah bu hakikatleri Hazreti İsa'dan şöyle soracaktır diyor. İşte ayet-i e. nedir bakınız? Maide suresinin 116. ayet-i cellesi. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammed diyor Cenab-ı Hak. Ya Muhammed. Şunu hatırla. Bir gün Hazreti Allah Hazreti İsa'ya şunu soracak diyecek ki ve izgal Allahu ya sebne Meryem, ey Meryem oğlu Hazreti İsa. Evet. E nte, Gül telin nasıttaxızını ve ümmiye ilahini midunille. Sen mi söyledin insanlara? Annemi ve beni Allah'tan ayrı ilah ittihaz edin, ilah olarak kabul edin diye sen mi söyledin diye Hazreti Allah Hazreti İsa'ya soracak. Bakın demek ki Hristiyanlık ne kadar sapıtmış ki Hazreti İsa'yı da annesini de ilah kabul ediyor. Hazreti Allah bunu soracak. Bunun üzerine Hazreti İsa'nın buna cevabı şu. Gali Hazreti İsa diyecek ki diyor Cenab-ı Hak. Sübhaneke Rabbum seni noksan sıfatlardan tenzih, kemal sıfatlarınla tesbih ederim. Ma yekûnü li en ekule ma leysel li bi hakkın Doğru olmayan sözü söylemek bana yakışır mı Allah'ım diyecek. Öyle söylesem bu yanlıştır. Doğru değildir. Ben böyle şey söyler miyim Allah'ım diyecek. Ve hatta şunu da ilave edecek. İnküntü gultühü eğer ben böyle bir şey söylesem Fekat alim alimtehu Rabbim sen onu bilirsin ben böyle bir şey söylesem sen onu bilirsin çünkü ta'lemu ma fi nefsi sen benim içimde gizli olanları bırak söylediklerimi içimde olanlarını bilebilirsin de ve la alemu ma fi nefsik ben senin zatında olanları bilemem Allah'ım inneke ente allamul guyub. çünkü sen Aşikar olanları bildiğin gibi gayip olanları da bilirsin. Görünenleri bildiğin gibi görünmeyenleri de bilirsin Allah'ım. Sen böyle bir ilahsın diyecek Hazreti İsa. Ve ondan sonra Ya Rabbi ma qultu lehum ben onlara söylemedim illa ma emreteni bihi. Sen bana neyi emrettinse onu söyledim. Bana da emrettiğin şu idi, eniabudul, eniabudullah'e Rabbim ve Rabbeküm. Ben onlara dedim ki, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Hazreti Allah'a kulluk yapın dedim. Hristiyanlara da söylediğim budur Allahım diyecek. Halbuki şimdi Hristiyanlar Hazreti Allah'ı bırakmış, onun yanında Hazreti İsa'yı da ilahlaştıran, Hazreti Meryem'e de ilahlıkta ortaklık izafe eden bir inanışa sahip mi değil mi? Öyle olduğu içindir ki Cenab-ı Hak bunlar batıldır, yanlışla sapıtmışlardır. Bu sapıtlıktan bizi Cenab-ı Hak korusun diye dua edin diyor. Muhterem müminler bu hakikatler ortadayken ortadayken bugün ortaya çıkıp da bir kısım insanların insanların Canım, efendim Hristiyanlık da hakmış, Musevilik de hakmış, e, o, da, o da bir dinmiş, Müslümanlık gibi onlar da hakmış diye söyleyen bir adamın sözü, bunu söyleyenin titri profesör de olsa, ne olursa olsun, şu ayetlerin karşısında bir kıymet ifade eder mi muhterem müminler? İşte Hz. Allah sapıtmışlardır diyor. Ve sapıtmaları şu şekildedir diyor. Biz bunun hesabını soracağız bunlardan diyor. O zaman öyleyse biz inanıyoruz ki yeryüzünde hak olan yegane din İslam'dır. Yegane din İslam'dır. Diğer din namı altında inanılmış olan şeyler tahrife uğramıştır. Bunu nakil, ayet ve hadis-i şerifler böyle ifade ettiği gibi akıl da kabul etmez bu. Din namı altında inanılmış her şeyin hakiki din olmasını akıl da kabul etmez. Neden etmez? Evvela şunda ittifak etmek lazım. Dini gönderen kimdir? Hazreti Allah değil midir? Dini Allah gönderir. Öyle konsilde papazlar toplanıp da din uyduramazlar. O beşeri bir teoloji olur Teolo teolog derler yani bir takım fikirleri ortaya koyan insan demektir işte onların ortaya koyduğuna din denmez evet ancak fikir denir insan fikri fikir mahsulü dini ortaya koyan Hazreti Allah'dır e öyle olunca e Müslümanlığa bakın Müslümanlık ne diyor Hazreti Allah vardır ve birdir diyor bunu dedirten kim Hazreti Allah Hristiyanlığa bakın teslis diyor, üç diyor, üç. Öyle mi? Baba, oğul, ruhul, kudüs diyor. E şimdi bunu da dedirten Allah ise haşa, haşa. Allah'ın Müslümanlara ben birim, varım. Hristiyanlara da ben üçüm demesine imkan var mı? Akıl bunu kabul eder mi? Haşa böyle bir şey olsa... Onu söyleyen ilahın yalancı olması icap eder. Böyle şey olmaz. Akıl bunu kabul etmez. Onun için yeryüzünde hak olan yegane din İslam'dır. Ayetler ve hadisler bunu ifade eder. İyi çalışmış akıl ve mantık bunun hak ve hakikat olduğunu ortaya koyar. Onun için Cenab-ı Hakk'a biz ne diyoruz Fatiha-i Şerife'de? Ya Rabbi bize bize kendisine hakkı hakikati doğruyu inan ve ihsan ettiğin kulların yolunu bize nasip et. Hazreti Muhammed'in yolunu nasip et. Onun ashabının yolunu bize nasip et ya Rabbi. O doğru yolu biz benimseyip hakkı hak olarak görmeyi bize nasip et Allah'ım diyelim. Ha. Sakın ya Rabbi Gayril maldu bi aleyhim Senin gadabına uğramış Lanete uğramışların velet dalin Sapıtmış Kendi Allah'ın gönderdiği hak yolu Kendi arzularına göre tahrif edip Bozmuşların yolunu Bize verme Bizi öyle bir sapıklığa düşürme Allah'ım diyoruz Ondan sonra da ne diyoruz? Abin ayet-i okuyunca amin diyoruz. Ne demektir? Öyle olsun. İstecip dua ena demektir. Duamızı kabul et Allah'ım demektir. İşte biz her gün namazda günde kaç rekat namaz kılıyorsak Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya böylece niyazda bulunuyor, dua ediyor. Ve ondan sonra da bizim duamızı kabul et Allah'ım diyoruz. İmam, veleddalin dediği zaman, veleddalin dediği zaman, arkada cemaat de ne diyor bakınız? Hanefi mezhebine, mezhebimize göre gizli olarak emin diyoruz, öyle mi? Emin diyoruz bazıları bakmayın, Arabistan'a filan gidip orada bir özenti olarak yüksek sesle, emin diye bağır, şey yapıyorlar ama Hanefi mezhebinde böyle yüksek sesle değil. Gizlice emin demek uygundur. Doğru olan budur. Bu şekilde hareket edelim. Ve böylece Cenab-ı Hakk'a bu istekte ve ilticada bulunuyoruz. Ya Rabbi, Ya Rabbi, okuduğumuz Fatiha-i Şerife hürmetine, bize Hakkı hak olarak gösterip, hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak gösterip, batıldan iştenab edip kaçınmayı nasip bümüyaseriyle Allah ım. bize Hazreti Muhammedenil Mustafa'nın, onun yolunda yürüyüp ve senin muhabbetine masar olmuş sevgililerin siratı müstekimini bize nasip bümüyaseriyle Allah. Im. الله الفاتحة